Allahü Amin. Aüz bıllahi min Şeytanı Rajeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Bıs Sımayı Tıarık, vıma Dırake, Tıarık, el Nıjmı Tıarık. İn kıl Nımsı lıma Aliyah Pıafır. Fıliyıngrı İnsanı mıma Hıllık, Hıllıq mıma İndafık. Yıhırgıç mın ye me tuble sarair fe min kuvvetin ve la nasir ila akhir sure Rabbimiz azze ve celle değerli kardeşlerim bu mübarek sureye kasemle başlıyor. Ve semai göğe yemin olsun. Ve tarik tarika da yemin olsun. Sonra Rabbimiz Azze ve Celle bu Tarık kelimesinin ehemmiyetine binaen onu tekrar ediyor ve buyuruyor ki ve ma met tarık. sen Tarık'ın ne olduğunu bilir misin? Tarık nedir? Tarık nedir? Tarık benim üzerine kasem ettiğim o varlık nedir? Sonra bu ayeti yine Rabbimiz azze ve celle kendisi tefsir ediyor. En necmü sâkıp sâkıp kelimesi iki manaya geliyor. Birçok manası var. En fazla dilcilerin ifade ettiği bir el mudî'u aydınlatıcı ışık verici İkincisi ise delici anlamına gelir. diyor ki o Tarık benim üzerine yemin ettiğim o Tarık bir yıldızdır. Işık saçan bir yıldızdır, yıldızdır. Aynı zamanda delici bir yıldızdır, yıldızdır. İbn Abbas ve tabiîn imamlarına, müfessir imamlardan ifade edildiğine göre aynı zamanda muhrin, yakıcı. Bu Tarık, değerli kardeşlerim, Zuhre diye bilinen, ismi bu şekilde anılan, Venüs gezegeni. Daha ziyade biz onu biliyoruz. Bunu bize çünkü öğrettikleri için gezegenleri okullarda. Venüs gezegenin ismi Tarık. Allah Azze ve Celle'nin üzerine Kasem ettiği. Araplar ise kevkebi subuh diyorlar. Sabah yıldızı. Sabahın olduğunu işade, işaret eden, yani aydınlatmasıyla o parlaklığıyla daha doğrusu parlaklığıyla sabah yıldızı diye bildiğimiz bu yıldız. Rabbimiz Azze ve Celle'nin kasem ettiği şey bu. İn kullü nefsin lemmâ aleyhâ hafif. Her can, istisnasız her canın üzerinde bir hafız, gözetleyici, muhafız vardır. Bu ayeti kerime yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerime İbni Abbas'ın ve emsali tabi'in imamlarından müfessirlerin ifadesine göre Ra'd suresi 11. ayet-i kerime tefsir ediyor. Lehu muakkibâtun min beyni yadayhi ve min halfihi yahfazûnehu min emrillah. Önünden ve arkasından Allah'ın emri sebebiyle, emrinden dolayı muhafaza eden takipçiler vardır. Gözetleyiciler vardır. Muhafızlar vardır. Rabbimiz Azzele, Azze ve Celle her canı muhafaza eden gözetleyiciler var. İnsanların önünde ve arkasında muhakkıbat melekleri var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ifade edildiği. Fَلْ يَنْزُرِ insanu مِنْ مَخُلُكْ Esas bizim bu üzerinde durmak istediğim şey bu ve bundan sonraki ayet-i kerimeler. Rabbimiz azze ve celle, "Felyenzuril insanu mimme huluk. İnsan neden yaratıldığına bir baksın." Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz azze ve Celle'nin asıl maddesinden ölümüne, ölümünden sonraki berzah alemine, ondan sonraki ahiret hayatına en fazla işlediği insan. Rabbimiz diyor ki insan neden yaratılmıştır? Sonra neden yaratıldığını yine bize kendisi bu ayetin tefsirinde ifade ediyor. Hulga min hulga min ma'in da'fir fışkıran bir sudan insanın sudan yaratıldığını ifade eden bu ayet, min ma'in, sudan. Da'fık, <gülüyor> fışkıran. Bakın, Rabbimiz azze ve celle, huvellezi halaga minel ma'i beşera. Sudan bir beşeri yaratan varlık o. Allah, Elm nahlukum min ma imehin az bir sudan sizi Allah yaratmadı mı? Az bir sudan. Mehin kelimesi alçak manasına da gelir. Burada müfessirlerin ifadesine göre burada o manaya değil. Yani suyu kötülemiyor bu mehin. Birak neyi? az yani bir damlasıdan. Biliyorsunuz bir damla suyun içerisinde kaç tane tohum var? Adnisi ve lakarak. Evet. Ne kadar? 70 milyon. milyon. Sübhanallah. Onlardan Rabbimiz azzevel o 70 milyondan Rabbimiz Azze irade ettiği, takdir ettiği bir tanesi kadının suyuyla birleşiyor. Kadının suyuyla birleşiyor. Eskiden ben bu ayet-i kerimeleri Kur'an-ı Kerim'e vakıf olmadan bu ayetleri okumadan önce zannederdim ki sadece kadınlar tarladır, tohum erkek tohumunu o tarlaya bırakır. Asıl odur. Hayır. İki tohum. resul Ekrem Aleyhisselatü ve Selam'ın hadisinde diyor ki erkeğin suyu beyazdır, galizdir, katıdır. Kadının suyu sarıdır, incedir, rakih diyor. Daha sıvı erken suyuna göre. Bu ikisi bir araya geliyor rahimde birleştiği anda Rabbimiz de onun var olmasını istediği zaman orada döllenme oluyor. Bu ayet bize burayı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de ben bu dafik bunu inceleyen ayetler aldım. Onları size okumak istiyorum. İnşallah istifade ederiz. Bazen Rabbimiz nutfe diyor. Bazen meni diyor, bazen su diyor. Şimdi bunu tıp bilen, tıbbı iyi bilen imanı kamil doktorların bir kitabından inceleseydik, daha çok ben bulamadığım için şey yapamadım. Baktım aslında. Yani bu neden su nutfe meni diye adlandırılıyor. Hakikati aynı. Ama onun bu üç kelimenin sarf edilmesi için Kur'an'da hiçbir şey boşuna değildir. Onun su devresi, tohuma ulaşma devresi, tam tohum olma devresi var zannediyorum ben bunu. Kur'an'da hiçbir şey tesadüf değildir. Bir yerde su diyor, bir yerde nutfe diyor, bir yerde meni diyor Rabbimiz Azze ve Bu hakikata. Birinci ayeti kerimede okuduk. Ma'in dâfık dedi. Ondan sonra Furkan Suresi 54'te minel ma'i dedi, su dedi. Mürselat 20'de yine su dedi. Mehin sıfatıyla. Ondan sonra ya ey yuhennasu in kuntum fi raybin min el-basi fe inna halaknakum min turabin summe min nutfatin. Burada nutfede. Vakia suresinde siz meni akıttığınızda diyor. Onu siz mi yaratıyorsunuz? insan olarak yaratma işlevini o tohumu insan haline dönüştürmeyi siz mi yapıyorsunuz biz mi yapıyoruz Orada da nutfeden bahsetti. Meniden bahsetti. Yani bu üçünü kullanıyor Rabbimiz azze ve celle. Değerli kardeşlerim. Bu ayeti size tekrar okuyacağım. Ya eyühennasu in kuntum fi raybin min el bas Ey iman eden kimseler! Tek, tekrar yaratılmadan kuşkut, kuşkuda iseniz fe inne halaknakum min turabin. Biz önce sizi toprakta. Fumme min nutfetin. Sonra nutfeden. sunmemin min alakatin. Nutfeyi kan pıhtısına çevirdik. Kan pıhtısından. Fumme min mudgatin. Sonra mudgadan. Sunna Arapçada bir fiilden sonra onun peşinden yapılan arada bir mühletin olduğu bir durumu anlatır. Mühlet için kullanılır. Hem atıftır hem mühlet. Arada mühlet vardır. Önce, öyleyse ayeti Kerim'in bize anlattığı, önce topraktan, topraktan sonraki Devri, nutfe. O zaman bu nutfe dönemi ne zaman? Adem aleyhisselam ile Havva tahakkuk ettikten sonra. Onlar evlendik. Nikahlanıp evlenme işi gerçekleştikten sonra. Sonra alaka. Bu nutfenin alakaya dönüşü. Kan pıhtısı haline dönüşü. ifade ettiğimiz gibi. Sonra mudga bir çiğneyim et haline dönüşe. Üç devir. Bunu başka ayeti kerimede halkan bade halkın diye ifade ediyor. Rabbimiz azze ve celle. Muhallakatın ve gayri muhallakatın. Bu mudga şekli, belirli, belirsiz bir mudga. Burada sıfatladı. Muhallakatın ve gayri yani şekli insan şekline belli e, girmiş veya girmemiş tam insan şeklini almış değil ama bir şekilde girmiş li nubayyin lekum size gücümüzü bunu yaparken 3 devri geçirirken gücümüzü beyan etmek için ve nuqriru fil erham manasha ila ajalin ve dilediğimizi atlandırılan bir vakte kadar rahimlerde sebat sabitleştirmek için kararlaştırmak için Sümme tıfla. bundan sonra ise sizi bir bebek olarak çıkartıyoruz analarınızın karnında yaratılışın halini anlatıyor e. aslı toprak sonra toprak insana dönüştükten sonraki ki Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz ve günümüze kadar bütün insanlar ne? Ma meni nutfe hali. Ondan sonra bu üç devir bittikten sonra yine tekrar bir devir başlıyor. Meni hali alaka hali mudga hali. Ve bunu Rabbimiz anlatırken bize üç karanlık diyor. Üç karanlığın içerisinde yapıyoruz diyor. Üç karanlık. Burada da yine üç sayısı var. Sayıya takılıyor değilim. Karın, rahim ve bebeğin, bebeğin, ceninin zarar görmemesi için ince bir zarın içerisinde saklanır. Üç karanlığı. O kadar Rabbimiz azze ve celle insana özen gösteriyor ki Nebimiz ve Vesselam ne diyor? Allah diyor, üç şeyi mübarek ve mukaddes eliyle yarattı diyor. Adem Aleyhisselam bir tanesi. İnsan yani. İnsana o kadar önem veriyor ki Allahu Teala. Ve insanı ilk yaratılışını, yani toprak halini, bir damla su halini, nutfe halini, en iyi halini, sonra onun yeni bir hale, yeni bir konuma geçişi, kan pıhtısı haline dönüşü, sonra bir çiğneyim et oluşu. Sonra Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayetin tefsiri olan İbni Mesut'un rivayetinde olduğu gibi ruhun üflenmesi. Ona ona rızkının, ecelinin sayet veya şakî olmasının yazılması, takdir edilmesi. Bu şekilde besleniyor. Bu şekilde koruma altında insan. Rabbimiz Azze ve Celle için o kadar önemli ki Bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle tekrimen bu mukaddes eliyle yarattığı varlığa melekleri secde ettiriyor. Tekrimen. O kadar değerli. Keşke biz Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize verdiği bu değerin kadrini kıymetini bilebilsek. Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize bu değeri vermesini anlayabilsek keşke kadar gafiliz ki, o kadar Rabbimiz Azze ve Celle'den gafiliz ki. Yani bize verdiği nimetler ayrı bir şey. Bize ahirette verecekleri vaat ettiği şeyler ayrı bir şey. Ama bizim yaratılışımızdaki bize gösterilen tekriği üstünlük gerçekten de üzerinde düşünmemiz gereken bir şey değerli kardeş. Ve le kerremna beni Adem diyor. Rabbimiz diyor, yani biz Adem'i ve çocuklarını tekrim et, yani şerefli kıldık, üstün kıldık diyor. E bunun tefsiri bu işte. Ve le gad kerremna beni Adem'in tefsiri bu ayetler işte. Keşke bize verilen değeri, Rabbimiz Azze ve Celle tarafından bize verilen değeri bilebsek. O kadar gafiliz ki. Allah bizi bağışlasın. Hatta hatta toprağımızı anlatırken bize ham madde toprağımızı anlatırken bile ne? Yani seçilmiş seçkin topraktan çamurdan diyor. Bakın ve lekad halakneli insane min sülaletin mintin ant olsun biz insanı süzme, seçkin çamurdan yarattık. Ya Toprağımızda bile ne bu seçkinlik var. Alelade bir şey değil. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪يلٍ Sonra biz o çamuru nutfe yaptık. Nerede? Muhkem bir karargahta kararın mekin, karar, ey müstakar yani, Makar, karar kılınan yer, mekin, sağlam. Rahime anlatıyor bu da. Çünkü üç, üç tane onun üzerinde koruma var. Rahim zaten bir kap. Onun içerisinde, doğununda daha bebek zarar görmesin, cenin zarar görmesin diye ince bir şey kaplamış. Ondan sonra da karın. Kararın mekin. Sümme halaknen nutfete alakaten. Burada da aynı şey devam ediyor. Ancak burada ziyade var. Her bir ayet aynı üç mertebeyi anlatsa da mutlaka bir ziyade vardır. Artı bir bilgiyi anlatıyor. Bakın tekrar ediyor. Sümme halakna nutfete alakaten. Sonra nutfeyi biz kan pıhtısı yaptık. Ve kalaknel alakada mudgaten alakayı yani kan pıhtısını bir çiğneyim et yaptık. Ve kalaknel izame o bir çiğneyim etten kemik yaptık. Ve kesevnel idame Sonra biz kemiği kemiği etle giydirdik. Üzerine eti giydirdik kemiği. Hep devir devir. Bir halden diğer bir hale. Bir konumdan diğer konuma. Geçe geçe bu halde. Sonra bebek annesinin karnından çıkıyor. Biraz önceki ayet-i kerimede olduğu gibi. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلَ ayetinde olduğu gibi. Bebek olarak çıkartılsın. Nereden? Annenin karnından. O üç muhafaza Karargahtan. Koruyucu karargahtan. Bu işte, bu ayeti kerimeler okuduğum zaman acizane tavsiyem düşünmemiz gerekiyor. Rabbimiz bunları bize anlatırken aslında bir şeyi söylüyor. Ey insan benim sana verdiğim değerin kanıtıdır bunlar. Bak anlatıyorum seni sana anlatıyorum. Halakakum min nefsin wahide. Sümme cale minha zaljaha. Yahlukukum fi butun ummuhatikum. Halqan min badi halqin. Fi zuluma fi zulumatun thalas. Biraz önce söylediğim şeyin ispatı. üç karanlık ifadesinin bu ayeti kerimeden alındığını gösteriyor. Biz sizi bir candan yarattık. O candan da eşini var Adem Aleyhisselam, biz sizi bir candan yarattı. O candan da eşini yarattı. Adem Aleyhisselam, eşi Havva validemiz. Sonra, Rabbimiz يَحْلُقُكُمْ ف۪ي butunu ummuhatikum. Önce genel bir ifade. Biz sizi annelerinizin karnında yaratıyoruz halqan min badi halqin buradaki halk kelimesi İbn Cerri Taberi'ye göre şeklen badi şekli bir şekil nutfe ondan sonra alaka ikinci şekil ondan sonra mudga şekil bir şekilden sonra diğer bir şekil olarak ondan sonra diğer bir şekil olarak yaratıyoruz bunu da nerede yapıyoruz? Fi burada zarf. Bir şeyin içine anlatıyor bize. Fi zulümatin selas. Üç karanlığın içerisinde oluşuyor bunlar. Nedir o karanlıklar? Karın, rahim. Ondan sonraki bebeği ihata eden, saran meşime diyorlar ona. O ince zar. Doğru diyelim. Meşime deniyor ona. Zalikumullahu rabbukum. İşte sizi burada zalikumullahullah demiyor. İşte Rab kelimesinin kullanılmasının manası burada ortaya çıkıyor. Zalikumullah bu Allah rabbukum sizi yaratan Allah işte, var eden. Allah sözcüğü ile Rab sözcüğü arasında fark var. Allah kulların ibadeti için sarf edilir. Rab ise Allah'ın kullara olan fiili, kullara ve diğer mahlukata olan fiiliyle ilgili anlatılır. İşte Allah, bunları yapan Allah, sizi var eden, bu rahimde size bu şekilleri veren, bu yaratma işini bizatihi yapan Allah. Lehu'l-mülk, mülk onun, la ilahe illa ondan gayri ilah yok. فَاَنَّا تُسْرَفُونَ Öyleyse siz nasıl oluyor da ibadeti onun gayrına sarf ediyorsunuz? Nereye çeviriliyorsunuz? Yani yönünüzü nereye, kıblenizi ne tarafa çeviriyorsunuz? Allah'ı bırakıp da. Rabbimiz Azze ve Celle bizi kendinin gayrı bir baş, başka varlığa ibadet ettirmesin. Ne sevgi olarak, ne düşünce olarak, ne ibadet nevinden bir başkası olarak bizi bu kadar seven bizi bu kadar öven bizi bu kadar değerli kılan bizi bize bu kadar ikram eden Allah Azze ve Celle'nin kaderini kıymetini biliyor bize nasip etsin inşallah. Aleykümselam. Şimdi insan neden yaratıldığına bir baksın ayetini bu kadarla yetinelim, tefsir etmek kursunda. Tahrık suresinin devamına bakalım. Hulüka mimma indafik. fışkıran bir sudan. i̇bn Abbas rahimahullah, i̇bn Kesir'in i̇bn Kesir'in tefsirinde geldiği gibi Rabbimiz azze ve celle ma'in da'fık ifadesiyle meniyi kastediyor. Ya hurucu defkan mine'l-raculü ve mine'l-mer'e diyor ki bu fışkırma iş diyor hem erkekten hem kadından meydana gelir. Evet. Yahrucu min beyni sulbi ve taraib. Bu dafık olan ma, sülp, şu bel kemiği dediğimiz var ya, sülp, bu omurilik dediğimiz şey var ya, sülp o, bildiğim kadarıyla. Terayib ise, değişik tefsirlere göre, şu karın boşluğu ile, şuradaki, bu boğaz altındaki kemiklerin tamamı için. i̇bn Abbas'a göre, şu iki kemik, şuradaki ama onun dışındaki diğer müfessir, tabi'in imamlarından gelen rivayetlerde bura kastedilir diyorlar. Hangisi doğruysa? Yani e, bu terayip kelimesi göğüs, kadının göğüs kemikleri kastediliyor. Genel bir ifade kullanmış olur. Yahrucu min beyni sülbü <gülüyor> ve terayip. Erkeğin ki bel kemiğinden, kadının ki göğüs kemiğinden çıkar. Bir başka rivayet var benim dikkatimi çekti o. Diyor ki o yakhrucu min beyne sulbi ve tarayb huwa usaratul kalp. Min hunake yekunul veld. Diyor ki kalbin usara bir şeyi sıkarsın o posanın dışında o sıvı madde var ya, usare sıkılmış şey. Onun hasılası yani. Kalbin hasılasıdır diyor. Hayır, hayır. Bunun için i̇bn Cerir de rahimahullah diyor ki bundan dolayı diyor, bu söz doğrudur. Bundan dolayı diyor, çocuk diyor, hiçbir zaman için ne annenin ne de babanın kalbinden çıkmaz diyor. Unutulmaz diyor. Hep onun kalbindedir. Onun usarası olduğu için diyor. Hasılası olduğu için diyor. Özellikle özellikle onun üzerinde biraz düşündüm. Özellikle anne neden çocuğunu hiç unutmaz? Anne çocuğuna neden düşündür? Erkeğin suyu bel kemiğinden, belinden, kadının ki ise göğsünden kalbe daha yakın. Öyleyse kadın kadının kalbinde çocuk daha fazla yer etmeye daha layık değil mi? Babaya göre. Bir etkileşim cihetiyle. Bu acizane benim görüşüm. Ayağınızın altına atabilirsiniz. Rabbimiz Azze ve Celle tefsir etti. Bu hadisi şerifte gelmiyor mesela. Diyor ki erkeğin bel kemiğinden bu dafık olan ma, su, erkeğin bel kemiğinden, kadının göğüs kemiğinden ulaşır. İkisi bir araya geliyor rahimde. Rabbimiz Azze ve Celle de onun var olmasını irade ettiği zaman o orada ne yapıyor? Cenin haline gelinceye kadar halden bir başka hale dönüşüyor. İnnehu ala arajihil Şimdi bu kadar şeyi anlattı insan için. İnsanın asıl toprak, su, onda sonra efendime söyleyeyim e, ne alaka, ne alaka, mudga, onda sonra onun kemiğe dönüşmesi, onda sonra kemiğin ete ilahir o devirlerin tamamı bunları yapan, sonra zamanı gelip ölüp, yine toprak olan, ilk aslına dönen, o insanı geriye çevirmeye, tekrar bu şekilde yapmaya gücü yetmez mi? He? Şimdi insanın bütün dönemlerini anlattık. Toprak halinden başladık. Ta anne karnından bir bebek olarak çıkıncaya kadar, diğer ondan sonra büyümesi, onun yaşlanması, erzelil ömre dönüşmesiyle ahir bunlar. Sonra ölüp kabre girmesi. Abes suresinde olduğu gibi, anlatıldığı gibi. Şimdi bunları geçirdi insan. Kabre girdi, asli haline dönüştü mü? Toprak haline dönüştü mü? Bakın burada ne diyor? Bunlar anlattıktan sonra innehu ala rac'ihi le gadir onu tekrar iadeye elbette kader güçtedir. Amin na yarab. Ne zaman yelme tüblesi rair sırların açığa çıktığı o günde sırların açığa çıktı. Saklayalım bakalım sırlarımızı. Ne kadar ayıbımız, kusurumuz varsa, sırrımız varsa saklayalım. Kime karşı saklıyoruz? Allah'ım ya sana elimizi açıyoruz ve diyoruz ki bizim kötü sırlarımızı açığa çıkar. Ört onları. En ne Kuşkusuz ki sen çok örtücüsün. Eğer açığa çıkarsa sırlarımız, perişan. Allah sırlarımızı açığa çıkarır. Yöme tüble serair öyle bir gün ki sırlar açığa çıkar. Yöme yfirul meru min ahi o gün kişi kardeşinden kaçar ve ummihi annesinden bir insanın en samimi olduğu en teklifsiz olduğu varlıktır. ve ebihi, babasından, ve sahibetihi eşinden, ve venihi ve çocuklarından. Likullimrin <gül> minhum, insanlardan her kişinin, her insanın yevme izin o günde şe'nin yüni, kendisini ilgilendiren bir işi var. <gül> İş kimsinle ilgilendiriyor. Sırların açığa çıktığı gün. Sırlar açığa çıkmış, herkes birbirinden kaçıyor. Hiç kimse kimsenin yanında değil. Ayşe validemizin yanında evimi sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki ey kıyamet günü olduğu olduğunda bizi hatırlar mısın diye. Bizi hatırlar mısın? Hatırlayacak mısın? 3 yer var ki kimse kimseyi hatırlamaz diyor. Sırat. Rabbis Sellim, Sellim diyor. Insan. Nebiler bunu söylüyor. Sırat. Evet. Rabbimiz ne diyor? Ey kardeşlerim birbirimizden kaçacağız. Allah rızası için bu gün gelmeden önce ora için hazırlık yapmamız lazım. Dünyanın arkasından yetişen yok. Süleyman Aleyhisselam dünyanın hükümdarı. Dünyanın hükümdarı ona Allah azze ve celle öyle bir inam ediyor ki dünyada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir gün namazda cinlerden ifrit, musallat oluyor ateş eline atıyor, yakalıyor gırtlağından, boğazından yakalıyor dilini dışarıya çıkarıyor, nefes alamıyor, dilinin diyor soğukluğunu elimin üzerinde hissettim diyene mizah Sonu diyor mescidin diyor direklerinden birine bağlayayım dedim diyor Süleyman'ın duasını hatırlayınca vazgeçtim diyoremiz Hazreti Osman. Süleyman Aleyhisselam'a öyle bir mülk veriliyor. Hiç kimseye verilmeyen dünyada. Ahirette de yine benzeri daha üstünü var ona. Allah'ın Allah'ın inamı böyle Sonra ne oldu Süleyman Aleyhisselam'a? Ne taht kaldı, ne taç kaldı, ne saltanat kaldı, ne hükümranlığı kaldı, hiçbir şey kalmadı. Işte. Yani şu an, burada konuşuyorduk sohbetten önce, herkes bir takım şikayetleri var, bir takım beklentileri var. Keşke kazancım şöyle olsa diyor, keşke evim şöyle olsa, keşke efendim iş yerim şöyle olsa. Hep istiyoruz, keşkelerimiz var. Bunlar olsa, bunlar Rabbimiz Azze ve Celle bizim emrimize amade kıtsa, musahhar eylese, ne olacak ki? Keşke ahiret temennisi olduğu zaman, keşke ahirette şöyle olsam desek ve oraya için, onun gerçekleşmesi, tahakkuku için bir takım ameller yapsak, ne güzel olacak. Valla nefsim için söylüyorum yani. Keşkelerimiz gerçi ahir. Keşkelerimiz ahiret için olsa. Çünkü orada orada insan kabre girdiği zaman Nebimiz a.s. ne diyor? Üç şey gider diyor. Ha? Birisi orada kalır. İkisi geri döner demiyor mu? İnsan vefat edip de kabre defin için gittiği zaman onunla beraber kaç nesne gidiyor? Üç. Birisi orada kalıyor. Ne kalan? Selam. Amel. Mümin kabrine konur diyor. Öyle bir garip serk ediyor kendisi. İlk kabire girdiği gün öyle bir garip serk ediyor. Yani içinde bir boşluk, bir mahzun. Çünkü başka bir aleme gitti. Berzah alemine gitti. Sonra diyor, eli yüzü parlak, kendisinden yüzünden hayır gelen, hayır olan, biri gelir ona sen kimsin ey insan ey varlık sen kimsin yani elinden yüzünden hayır isabet ediyor bize hayır geliyor sen kimsin beni tanımadın mı hayır tanımadın ya nasıl tanımasın ben senin dünyadayken yaptığın amellerin der diyor bir de tersi var bunun bunların sahibi olanlar Allah'ın izniyle hiç gölgenin gölgenin bulunmadığında Rabbimiz Azze ve Celle'nin gölgesinde gölgelandırıldı. Onlara şey yok korku yok endişe yok mahzun yok hüzün yok keder yok. Allahım Rabbim bize muvaffak et bu insanlardan olabilmemiz için. Hayır işlerde bizi muvaffak kıl. Şunlardan yapma bizi. Yaume ya firrul meru min ahi. Bunun olacağı vakit ayrı bir mesele. Bu tahakkuk edecek herhalde. Bakın. Burada zamir li kulli imrin minhum insanlardan istisnasız hepsi için, hepsi için ne var? Şennünüyüni kendisini ilgilendiren iş var. Herkesin kendisinin kendi başını derdine. Herkes kendi başına düşmüş. Ne anasının ilgisi var, ne babası yine, ne hatta hanımı yine. Bazı insanlar anasına, e, işte, hanımına, sevgilisine, eşine aşık olduğu gibi anasına aşık değil, babasına aşık değil. Hatta anası ile kavgalı hanımının emrinde, Hanımına olan düşkünlüğünden dolayı. Onu da, ondan da kaçacak. Dünya lezzetlerinden bir lezzeti kendisinden aldığı eşinden belirlene kaçıyor bir insan. Bir bebek ki biliyorsunuz özellikle küçükken çok seviliyor çocuklar. Bağrına basıyor şapur şupır öpüyor. Ondan kaçacak. Evet. O günleri düşünmemiz gerekiyor. Fema lehu min kuvvetin ve la nasir. Fema lehu min kuvvetin Allah azze ve celle'nin kendisine yapacağı azaba karşı kendi nefsinde bir gücü yoktur karşı koymak için. Başka? Wala nasir. Bir başkasından da yardım alamaz Allah'a karşı. Böyle bir şey yok. Ne kendisinin Allah'a karşı koymak gücü kuvveti vardır ne de ya Allah'ın elinden beni kurtar gel diyecek biri vardır. Haşa ve kella. Ve <gülüyor> s-samâ-i Gök dönücüdür. Burada i̇bn Abbas ve emsali büyük müfessir sahabe ve tabi'in imamlarımızın matarla tercüme ediyorlar. bana. ir <gülüyor> rac Ey yağmuru tekrar tekrar yağdırır gök. Ve'l ard ve yer ise çatlar yani yağmuru emer o çatlaklarıyla insanların hayrına nebatat bitirir. Bu nimeti ke yine hatırlattı bak. Önce bizim bizi kendimize hatırlattı. Benim takrimim sizin üzerinizde şunlardır. Ama bunlara karşı ben kıyameti hatırlatıyorum dedi. Hatırlatma yaptı. Yine ey insan seni bir damla sudan yarattığım seni kendi haline bırakmadım mı? Rızkını ben veriyorum. Göğü yağmur yağdırıyorum. Yeri çatlatıyorum. Nebatat bitiriyorum. Yine baksana inamı ediyorum. Yine ben sana ikramda bulunuyorum. Sonra bu ayetleri ve Vahyin tamamını, Kur'an'ın tamamını kapsayan, innehu le gavlun fasıl. Fasıl, ey tefrik. Yani her hakikati aleni olarak ortaya koyan. izah eden. Ve ma huve bilhezil. Bu eğlence değil. Bu eğlence değil. Mekke'de indiğinden dolayı Rabbimiz Azze ve Celle sonunu innehum yekidûne keydâ. resul Ekrem'e s ve selâme teselli var. Onlar sana tuzak kuruyorlar. Onlar sana tuzak kuruyorlar. Ve ekidü keydâ. Karşılığını veriyorum. Öyleyse fe mehhilil kafirîne emhilhum rüveydâ. Kafirlere karşı. Mühlet ver. Musamahalı ol. Acele etme onların aleyhinde. Evet. İbne Kesir rahimahullah ifadesi ve maza uhillu bihim min el ve ve helak diye tefsir etmiş. Sen diyor ileride ben azaptan, helaktan onların üzerine neyi indireceğimi göreceksin. Ve görüyor dönemimiz aleiseratimiz. Onların helakını Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tekzip eden, müminleri tekzip eden, tazip eden, azap eden onlara. insanları halini gösteriyor onlara. Değerli kardeşlerim, beni dinlediğiniz için Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'den size bunları okumayı istedim. Burada nokta koyalım inşallah.